İzal Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzal. Günaydın. Günaydın İzal Bey hoş geldiniz. Günaydın hoş bulduk. Haftanın karikatürlerine neyle başlıyoruz? Valla sabahtan beri dinliyorum. Aslında haftanın karikatürleri bir cila olacak sizin biraz. Yani sabahtan beri sunduğunuz haberlere tam bir cila olacak. Ee, tabii ki dün e, kutladığımız Dünya, 1 Eylül Dünya Barış Günü ile evet. başlıyoruz. Evet. Dün işte 1 Eylül Dünya Barış Günü Türkiye'de ve Kıbrıs'ta kutlandı. Kaçıranlar da üzülmesin çünkü 21 Eylül'de bu kez bütün dünyada kutlanacak ve bütün savaşlara o gün bir günlüğüne ara verilip ateşkes yapılacak. Hmm. O gün, evet. Çünkü? Ee, 2002 yılından bu yana her yıl bir gün ateşkes ilan ediliyor 21 Eylül'de. Ee, dün bildiğim kadarıyla dünyanın hiçbir yerinde ateş kesilemedi. Buna karşın biz umutla ve ısrarla Dünya Barış Gününü kutlamayı sürdürdük. Bu tezatı da dile getiren en güzel karikatürlerden bir tanesini de dostumuz Tanor Alt çizdi sanıyorum. Tanor Alt'ü sabah T24 sitesinde yayınlanan karikatüründe çok eskiden kullanılan bir alegoriye başvurmuş. Eskiden özellikle de İkinci Dünya Savaşı yıllarında karikatürcüler savaş tanrısı Ares ile barış tanrıçası Athena'yı sıkça çizerlerdi, karikatürlerine konu ederlerdi. Tanoral'da bu yıl Bireyli Barış Günü'nde güzel bir barış meleği çizmiş. O Athena biraz tabii olgun bir hanım. ...belli bir yaşa ulaşmış falan filan... ...Tanor'a sanıyorum o yüzden... ...barış meleğini çizmeyi... yelemiş ...ama bu güzel melek her nedense mutsuz... ...başına bir... ...barış güvercini konmuş olsa da... ...çevresine biraz bıkkınlıkla bakıyor... ...böyle neşesiz bir... ...görüntüsü var... Ee, üstelik de e, bir takım unsurlar bir takım donanımlarla e, kuşanmış gelmiş oraya e, düpedüz silahlanmış yani evet. sahilinde her an böyle mermi açmaya hazır değil mi e, bir e, kaleşnikov otomatik, tüfe, evet. otomatik AK 47 gibi bir şey var evet evet, evet. E, sol elinde bir sniper tüfeği değil mi e, ve e, o da yetmemiş arka e, şey omzuna da bir başka tüfek asmış. asmış. Fakat en matrak bulduğum şey bu karikatürde. E, Barış Meli'nin ayağındaki postallar. <gülüyor> evet. Değil mi? Baya askeri posta. Ya. Şey de tabii Barış Güvercin'in ağzında da e, Zeytin evet, dalı var tabii. Her zamanki gibi zeytin dalı var. Zeytin dalı operasyonunda hatırlıyorsun değil mi Türkiye'nin bir barış, barış o... operasyonları. zaten genelde e, evet. Zeytin dalları, barış güverçini evet. operasyonları falan. Evet hatırlıyorum. Ee, neyse yani tanoral e, silahlardan e, bir de askeri postal ekleyince <gülüyor> e, barış me meleğine ne diyeyim yani. Yüzünde şu, bir mutsuz bir şu, var şu var. Şöyle bir Sonuç çıkartıyorum ben bundan. Savaşmadan barış olamıyor maalesef. <gülüyor> Katılıyor evet, musunuz? Evet, bugün zaten şeyi de e, savaşı önlemenin en önleyici savaşların mucidi olarak da e, Eduardo Galeano e, Hitler'in Polonya'yı işgal etmesini anlıyordu. E, yani yiğitler okul oldu diyor ekol oldu. Bütün sindirim savaşları ülkeleri yutan ülkeler kendilerinin önleyici savaş olduğunu söylüyorlar diye bitirdik evet. küçük yazısında. Evet. O da dün e, 80 yıl önce değil mi? Evet. Gerçekleşmişti. Evet. Tam da dün. Evet. Trump e, şey oynamayı golf oynamayı <gülüyor> tercih etti. Gitmedi şeye. Ha evet, evet, golf değil, golf değil. Ee, şey, Bahama, Bahama mı? Alabama. Ha, siz de Alabama diyecektiniz. <gülüyor> Alabama mı diyeceğim? Demek ki sadece Trump'ta değil suç. E tabii yaş, bak. E, ben, demeyecektim, dedi. İş adamı olunca işler çok falan filan yani karışıyor. <gülüyor> e, kafalar karışıyor. E, anlayışlı olmak lazım, hoşgörülü olmak lazım. Evet ama tomurtumu, yani kasırgayı söylemiş ama gidip Florida'da golf oynamış. Ha, e, tabii ne yapsın şimdi durduracak hali yok ya nükleer atacağım dedi millet yemedi şimdi e, sonra inkar etti zaten böyle yani, bir şey demedi ben demedim ben demedim dedi, dedi. sağ Peki. Ee, yine dün e, T24'te biraz önce e, okuduğunuz bu Türkan Elçi'nin e, yazısına eşlik eden e, bir karikatür vardı. Aydan Çelik e, imzalı. O da çok ilginç bir karikatür. E, Aydan'ın zaten o grafik ağırlıklı tipik siyah beyaz çizgileri e, çok hoşuma gider. E, bu karikatürde de e, böyle donanımlı büyük bir balıkçı teknesi görüyoruz. E, teknede A atmışlar ve ağları da geri topluyorlar günün ganimeti olarak da ağda balık yerinde kocaman bir heykel var tanıdık bir heykel aslında bu bir elinde kılıcı diğer elinde terazisiyle bütün o adliye saraylarının önünde boy, boy gösteren o ünlü temiz temiz temiz heykeli temiz. Evet, evet temiz balıkçılar tarafından kurtarıldı mı yoksa yakalandı mı ee, onu bilmiyorum ama e, sular ad, damlıyor denize doğru vinçle çekilir. Evet, evet, vinçle evet. çekiliyor, sular damlıyor falan filan. Yani avyası bitince de... adalet yerine mi gelmiş olacak? Ee, bu karikatürü için Aydan Çelik şöyle demiş e, üstünde karikatürün üzerinde adli yıl başlıyor avyası bitiyor Türkiye'nin sonu gelmez ironileri böyle yorumlamış. Ee, Garbi haklı. Evet. Geçen haftanın yine başında kimsenin, hatta bence Trump'ın bile bekleyemeyeceği, aklına gelmeyecek dehşetengiz bir olay yaşandı. Siz de söz ettiniz az önce. Demokrasinin beşiği bilinen İngiltere'de bir darbe gerçekleşti. Buna darbe diyorlar. Evet, dübedüz darbe, evet, darbe diyorlar. İngilizler darbe diyorlar. İngiltere'nin o seçilmemiş yeni başbakanı Boris Johnson... Radice'nin de rızasını alarak parlamento tatilini uzattı. Yani anlaşmalı veya anlaşmasız her neyse Brexit hedefi geç, gerçekleşene kadar parlamentoyu askıya aldı. E, Cumartesi günü de bu durum ülke genelinde protesto edildi. Az önce e, sen de söylüyordun. E, Brexit karşıtları da bu vesileyle sokaklara e, döküldüler falan filan. Bayağı e, olaylar oldu. Darbeye hayır, darbeyi durdurun pankartları meydanlardaydı. İşte The Times gazetesinin karikatürcüsü Peter Brooks, e, karikatüründe bu sokak gösterilerini konu ediniyor. Karikatürde çok güzel iki portre var. Muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, e, yanında da Muhalefet Dışişleri Bakanı e, Diane Abbott, ikisi yan yana. Ee, ...ön planda görüyoruz onları... ...ellerinde bir pankart taşıyorlar... ...pankartta da bir hashtag var... ...stop the coup... ...yani darbeyi durdurun... Ee, ...Abot'un elinde bir mikrofon var... ...ve halka şöyle sesleniyor o anda... ...şayet burası Latin Amerika olsaydı... ...buna darbe denecekti... ...şimdi bu sözler üzerine hemen yanın başındaki... ...işi partisi lideri Corbyn... Ee, ...eğiliyor... ...dayan Abot'a Dayan usulca... Ee, ...uyarıyor onu... Şey diyor yani biz Latin Amerika diktatörlerini beğeniyoruz diye dayan. <gülüyor> evet. Ben yorum yapmıyorum. Ne diyorsunuz? Gayet yerinde olmuş. Evet. Böyle evet. Durdurabilirdi işte. Ee, sevdiğiniz bir konuya Kuzey Amerika'ya e, gelirsek, Thunberg'in işte o yaklaşık iki hafta süren e, ve altı bin kilometre. E, ilk yolculuğu nihayet son buldu. Ve Greta'ya Amerika'da gösterilen ilgi nedense çok fazla değilmiş diye okudum ben. E, gazetelerde. Bilemiyorum. E, Katıyan öyle değil. Yani, bütün videolar falan. E, i̇nternet üzerindeki nefret söyleyemi biraz önce dinliyordum e, vapurda. E, karikatür programından sonra videoda anlatmaya başladınız. Süper e. oluyor. <gülüyor> Senden esinlendik. <gülüyor> Eyvallah. Şimdi tabii... E, ...bilemiyorum tabii. Ben okuduklarımı söylüyorum. Okuduklarımın yalancısıyım. Büyük bir şey evet. kampanyası var ama. Greta hakkında. Yani adam akıllı korkmaya başladılar. Des, destekleyen de var, karşı çıkan da. Karşı Çok bu da korkulduğunu Hı -hı. ifade ediyor. Kendisine bir lakat takmışlar biliyor musunuz? Minyatür Viking. Hmm. Minyatür Viking diyorlar... Ee, ve minyatür Viking e, Greta'yı Charlotte adında bir Fransız karikatürist çizdi. E, ben bunu Instagram'da buldum. Tanımıyorum bu karikatürcüyü ama karikatür hoşuma gitti. E, Greta'yı eski Haitte adı geçen ve sapanıyla karşısındaki e, Goliat adındaki Goliat ya da Cahlut. Cahlut. Evet. Cahlut, e, Evet. Evet. <gülüyor> o 3 metrelik devi aşağı eden küçük çocuk. Ee, ...onu e, Greta'yı Davut... ...gibi resmetmiş. Tabi... ...doğal olarak bu karikatürde de Greta'nın... ...karşısında e, Goliath rolünde... ...Cahalut rolünde e, kim var? Donald Trump. Donald, Trump, Donald Evet. Trump. Greta bir yandan... sapanlı sallıyor, bir yandan da bir kelime... ...oyunu yapıyor. E, Trump'ın o meşhur sloganı var. Let's make America great again. Yani Amerika'yı yeniden büyük yapalım mı? E, Let's make the planet Greta... ...again diyor ki... ...bana kalırsa gereksiz bir kelime oyunu olmuş. Yani... Let's the, ...The Planet Great Again yeterli olabilirdi. Evet. Ee, Greta Great falan e, olmamış. Ama yine de güzel bir karikatür e, gibi duruyor. Biraz da gerçekçi bir karikatür değil mi yani? Evet, evet. Ee, ve en promptu yani hiç önceden hesaplanmayan da Greta ve iki arkadaşını da... E, ...Birleşmiş Milletler'in bu işlerle sürdürülebilirlik konusunda e, uğraşan... ...özel kuruluşu gayri resmi bir ziyaretle gezdirmiş şeyi bütün. Evet. Birleşmiş Milletler'de ve çok memnun kalmışlar. Yani böyle bir hızlı gelişme de oluyor. Bizzat Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de hoş geldin Greta diye karşıladı onu Twitter'la da. Yani 23'ünde değil mi toplantı? Evet. şeydi. Birleşmiş Milletler'de. Hangi konuşacak? tarihte konuşacak bilmiyorum ama 23'ünde galiba, 23 Eylül'de. Evet. evet. Evet pek de zaman kalmadı. Yani 23'üne değil ama 20'sine pek zaman kalmadı. Evet. Olsun. Evet. Evet, evet. Bu arada tabii Amazonlardaki yangında bilmiyorum söz ettiniz mi bu sabah duymadım ama sürüyormuş. Evet. Evet. Evet. Maalesef yanmaya devam ediyor. Geçen haftaki karikatürlerimizde bu konuya bayağı bir değinmiştik. Hatta Can takın karikatürü ki Orada bir ressam vardı Bob Ross haftanın karikatürü olarak da Açık Radyo'nun web sitesine Kapak karikatürü olarak koymuştuk koyduk. Bu arada bir dinleyicimiz bir dostum aradı Programda sözünü ettiğimiz Geçen hafta ressam Bob Norman Ross'un 4 Temmuz 1995 tarihinde ...Florida'da vefat etmiş olduğunu bildirdi. Hmm. Yani izlenenler o e, eskiden kayıt altına alınmış e, eski programlarıymış evet. e, Bobros'un e, Kendisini de bu vesileyle almış olduk. E, ben de bu dinleyicim dostuma teşekkür ediyorum. E, Amazonlara ve bu haftaki son karikatürümüze e, dönecek olursam... İsviçre'de Vigus adlı e, küçük bir haftalık e, mizah dergisi yayınlanıyor. Oradan aldım bu karikatürü. Çizerin adı Philip Bowman. Fakat Debüm, e, Debüm diyor okunuyor herhalde. Öyle imzalıyor karikatürlerini. E, karikatürün sol başında hemen e, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro var. Hemen onun yanı başında da yarı çıplak, Çıplak ayaklı, e, tipik bir Amazon yerlisi. Elinde mızrağıyla. E, resmi sağ tarafında ise yanmış kül olmuş Amazon ormanlarını görüyoruz. Yangın söndürülmüş ama dumanlı hala tütüyor her taraftan. Bolsonaro gayet müşfik bir şekilde sol elini yanı başındaki yerlinin çıplak omuzuna e, koymuş. Onu tes teselli ediyor. Hepsini baştan inşa edeceğiz, söz diyor. Evet çok so, inandırıcı olmuş. Çok inandırıcı. Ama sorun şu. Bolsonaro'nun sahilinde tuttuğu o araziye ait bir plan var. O da bize doğru açılmış yanlışlıkla. Evet. Planda da ne görüyoruz? İşte bolca binalar, hatta bir fabrika, fabrika fa e, binası evet. var falan. Anlaşılan gökdelenler görüyoruz yani Evet, gökdelenler. Vardı. Bolsonaro küçük e, Amazon yerlisine verdiği sözü tutacak gibi. Amazonları yeniden inşa edecek. ...tüm yatırımcılara duyururuz. Evet, bu, bu vesileyle... ...ben de şeyi ilave edeyim ne? ...Jonathan Watts... Iı, ...geçen cuma yazdı Guardian'da. Ee, Birleşmiş Milletler'in... ...en yetkili... çeşitlilik konusundaki... ...grubunun başında olan... ...kuruluşunun... E, Christiana ...Paschka Palmer... E, ...geri dönülmez noktaya çok çok yakınız demiş... ...biyolojik çeşitli... Ya ...Amazon yangınlarının devam etmesiyle... ...ve yani... ...önümüzdeki birkaç... ...hafta, ay içinde bunu çözdük çözdük... ...yoksa iş bitiktir diyebilir... ...yani çok büyük... E, ...yapısal değişiklikler gerektiğini söylemiş... Bir, yani ...konferans vermiş yani bu konuda... Çok durum son derece ciddi yani. Yani bunun karikatürü bile olmaz diyorsunuz. Evet. Yani. Üç ciddi. Üçte demek. biri geri döndürülemez biçimde yok olmakla karşı karşıya ki bunun yok olması demek canlıların da canlı çeşitliliğinin de üçte birinden fazlasının yok olması demek. Bunu da dünyadaki en büyük uzman olan Profesör Lovelace söylüyor... Yani büyük kitap ya otodafellere benziyor diyor. Nazilerin kitap yakması gibi diyor. Bu ormanların yakılması. Evet. Ama ziyerliler ayakta. yerliler ayakta. Yerliler, yerliler ayakta. ayakta. Evet. İnşaat sektörü de inşallah kendine yeni e, alanlar buluyor. Türkiye'de de ilk defa inşaat sektörü de dair sektörler ilk defa bugün Hürriyet'te birinci sayfada var. Köyesi zarara yol açarma Maddi zarara demişler olabilir. Evet. Gerçekten kötü olabilir. Yani uyanmak lazım. Evet, uyanmak lazım. Hep beraber. <gülüyor> Hep birlikte. Peki. İyi haftalar <gülüyor> diliyorum. Peki. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Izal Rosenthal ile haftanın karikatürleri.